Bismillah, elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Tesbih namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? Tesbih namazı dört rekat bir namazdır. Ve tesbih namazı içerisinde şu tesbihat okunduğu için tesbih namazı adı verilmiştir. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu tesbihatı 4 rekat namaz içerisinde 300 defa okumak gerekir. Peki bu 300 defa tesbihat nasıl okunmalı? Öncelikle bu namaz için niyet edilir. Bunu dilden söylemek gerekmez. Sonra iftitah tekbirinden sonra Subhaneke duasını okuduktan sonra 15 defa bu tesbihat Okunur. Sonra Fatiha ve Zammı sureden sonra on defa bu tesbihat okunur. Yani Subhanallah ve Elhamdülillahi ve La İlahe İllallahu ve Allahu Ekber tesbihatı on defa okunur. Sonra Ruku'ya gidilir. Ruku'yu da on defa. Semiyallahu limenhamideh dedikten sonra doğrulunca on defa. Secdeye gidince on defa. Secde, iki secde arasında on defa ve tekrar secdeye gidince on defa olmak üzere yani toplam 75 beş defa bu tesbihat yapılır. Sonra ikinci rekat için ayağa kalkıldığında on beş defa yine e, bu tesbihat okunur. Sonra Fatiha ve Zamm-ı Sure'den sonra on defa Tesbihat okunur ve aynı birinci rekatta olduğu gibi ruku ve secdeler yapılır. Tahiyattan kalktıktan sonra da üçüncü rekat ve dördüncü rekatta da yine aynı şekilde yapılarak dört rekatlı namaz tamamlanmış olur. Dolayısıyla tesbih, tesbih namazı bu şekilde kılınmalıdır. Tesbih namazı cemaat ile kılınmaz. Cemaat ile yani camilerde günümüzde olduğu gibi camilerde cemaat halinde kılınması bidattir. Tek başına kılınmalıdır. Ferdi kılınması gereken bir namazdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.